Vurgun Fudayl Bin İyaz'ın Hayatında Nedim Buyur ya Emre'l-Nümin'im Ziyaret etmediğimiz alim kaldı Efendim Benim bildiğim bu çevrede ulaşabildiklerimizin Hepsini ziyaret ettik Buna rağmen hala aradığınızı bulamamış gibisiniz Evet Bulamadım Nasıl birini aradığınızı bilmiyorum efendim. Ah, birisi Hazreti Ali'ye gelmiş, siz demiş, siz Ebu Bekir ve Hazreti Ömer gibi idareci değilsiniz. Hazreti Ali buyurmuş ki, Ebu Bekir'in yardımcıları Ömer ve Osman. Sizler de benim yardımcılarımsınız. İstiyorum ki alimler, halife Harun Reşit geldi diye iki kat eğilmesin. Arkamdan söylediklerini yüzüme söylesinler. Her Müslüman gibi nasihata ihtiyacım var. Ben, haktan aldıkları güçle, hakikat adına hesap soran, yol gösteren alimler istiyorum. Aman efendim, siz yanlış yolda mısınız? Halkın bana bakışlarımda gizlediği bir şeyler seziyorum. Kimle konuşsam, şikayetçi olmaktan korkuyor sanki. İsteklerini bildiriyorlar efendim. Öyle değil mi Derdimi sana bile anlatamıyorum. Aklıma Fudayl bin İyaz geldi. İsterseniz bir de ona gidelim efendim. Fudayl bin İyaz. Fudayl. Sanki bu ismi bir yerden hatırlıyorum. Hatırlarsınız efendim. Hem de iyi hatırlarsınız. Yıllar önceydi. Söyle diyorum. Canını yakmadan söyle ismini hadi. Butun paracıkları aldın. İsmimi ne alırsın? Ne yapacaksın ismimi? <gülüyor> ne mi yapacağım? Deftere kaydı Söyle adın ne senin? Şey, da, David. David'ten 126. Deftere geçen ilk Yahudisin David. Hem de son sayfaya. Evet bu defter de bitti anlaşılan yeni bir deftere başlayacağız Senin gibi eşkıyası ne yurdum ne duydum <gülüyor> Niye o Ha kuzum hem soyarsın hem yazarsın Paraları kaybolmasından niye bu kadar korkarsın Yoksa seni de mi yolunu harami keser Aramızda ne fark var be Sen halkı soymak için kalem oynatıyorsun bense kılıç Fark bu kadar Benimki belki daha da insaflıdır ha e ben defteri tutarım, alacağımı, borcumu tutarım. E sen ne yazarsın öyle? <gülüyor> Meraklı adamsın. İşler iyi gitmedi mi ne yaparsın? Hesaplarını kontrol eder, müşterilerini kazıklamanın başka yollarını ararsın. Öyle değil mi? E, yolların ha. ihtiyaçlarına göre maliyet edelim. Ben de öyle yapıyorum. Müşterilerimin gelirini öğreniyorum. Bak, şimdi... David yüzümü altınla bu deftere kayıtlı mı? Hı? <gülüyor> ha, bir daha karşılaştığımızda param yok diyemeyecek bana. <gülüyor> Çünkü David'in durumu iyi. Defterimiz öyle diyor. <gülüyor> e, pe peki ya zarimde para olmazsa? He, o zaman canın yanar. Buradan bir daha geçmek mi? Kuzum toprağın altında giderim. Daha iyi burada geçmem. Sanki eşkıyan mektebinde okumuş be. Seni Harun Reşit'e şikayet edeceğim. O da gelsin onu da bekleriz. Hadi bakalım bu kadar sohbet yeter. Davide yol verin gitsin. Yol ver iyi deyim. Biz de altınları bölüşelim. Panayırlar haftası bitmeden küpleri doldurmalıyız. Bunun için de günde en az üç kervan vurmalıyız. Haklısın reis. Akın akın kervan geliyor. Serhase gidenlerin başka yolları olmayışı işimize yarıyor. Ya reis yaşlanınca ne yaparım diye düşünüyordum. Ne yapacağımı buldum. Ne yapacaksın? Davide aklıma getirdi. Eşkıya mektebi açarım... ...bir sürü talebem olur... ...hepsi bana ücret öder... ...geçinip giderim... <gülüyor> Ders anlatırken düşünüyorum seni... Bugünkü dersimizde... ...ünlü eşkıya... ...Fuday Bin Yaz'ın... ...kervan durdurma ve soyma usullerini öğreteceğiz. <gülüyor> eşkıya olur mu? Ünlü yol kılavuzu ya da... ...yol emniyetiyle görevli muhafızların... ...ücretlerini alma usullerini... ...öğreneceğiz diyeceksin. E, biz ne olacağız? Bize görev yok mu? Hadi Ördan, seni çalıştırabilmem için... 10 fırın ekmek yemel lazım. Sen üzme kendini... O ücretleri topladığında biz de basar alırız paraları. Tuh, sahi onu düşünemedik. Peki siz varken ben böyle doğru dürüst bir iş yapamayacak mıyım? Doğru dürüst işe bak. <gülüyor> <gülüyor> Yapamaz diyen mi var? Kendine yetecek sayıda inek alıp sütünü sağır içersin. Anlaşıldı, sizinle baş edilmez. Nereye? <gülüyor> i̇nek almaya gidiyorum. <gülüyor> Kızdı değil <he? gülüyor> Kadınlara dokunmayın. Diğerleri didik didik aranacak. Şimdiye kadar güzellikle aracını ödeyen Kervan rastlamadım. Sorduğumuzda hiçbirinde altın yok. Ama aradığımızda sarıklarından bile altınlar dökülüyor. Kimse ölmeden altıncıklarından ayrılamaz. Aramadan önce söyleyin yanında parası olan var mı? He? Var. Var mı? Yaklaş bakalım. Benimle dalga mı geçiyorsun bacaksın sen? Hayır. Doğru söylüyorum. Yani şimdi sende altın var, öyle mi? Evet var. Ya göster bakalım. İşte. Aa, canlı canlı ya. Ya. Ee, peki niye ötekiler gibi gizleyip sorununca yok demedin? Bana annem hiç yalan konuşma dedi. Allah üzerimdekileri bilirken nasıl yok derim? O hepsini görür. Annem öyle öğretti bana. Ya. Kaç yaşındasın sen? 13. Sen bu kadar parayı ne yapacaksın? Çok mu ihtiyacım var? İsteseydin yarısını sana verirdim. Şey... Ben... Yol verin kervana gitsin. Ne diyorsun reis? Göz göre altınlara yol veriyor. Bırakın dedim size. Kervana yol verin. Bana annem yalan konuşma dedi? Reis yeni bir kervan var çok yüklü. Siz halledin. Vakit geçirmeden namazımı kılayım hemen geliyorum. Peki reis. Şu mağarada saklayabilirim. Biri namaza başlayacağım. Hey, başlamadan... Bak şuna. Fudail ve arkadaşları bizi kısırdılar. Bir yolunu bulup kaçtım peşimdeler. Bu keseyi şuraya saklıyorum, sonra alırım. Pek. Reis, kervandan hiçbir şey bulamadık. Bu adam bir aralar kayboldu. Sanıyorum altınları şu. Şöyle... Ne demek sen sen fudayısın, harami fuday. Bir de namaz kılıyorsun. Namazın her rekatında ancak sana kulluk eder. Ancak senden yardım isterim deyip biraz sonra kulğa isyan edip kul hakkını gasp ediyorsun. Sen reisimle nasıl böyle konuşursun? Reis izin ver hattını bildireyim. Hayır. Bırakın konuşsun. O senden belki daha iyi Müslümandır. Allah'ın emirlerinden istediklerini seçip al. Sonra da Müslümanım senin emrine teslim olalım de. Bu yalancılık değil de nedir? Sen ancak bir zalimsin. Hem kendine hem insanlara zulmeden bir zalim. İnsanlara zulmettiğimi anladım. Kendime nasıl zulmediyorum peki? Sen Kur'an'daki Berkiz kıssasında okumuşsundur. Ama anlamamışsındır. Aç bir daha oku. Belki bu defa anlarsın. Bu adamın hakaretlerini daha ne kadar dinleyeceğiz? Sonuna kadar. Merak etmeyin. O altınları size vereceğim. Sana söylüyorum Fudail. Ya ol ya öl. Arafta kalma. Günde beş defa Allah'a söz verip sonra beş defa ahdini bozan bozguncu olma. Zerre kadar kötülüğün, zerre kadar iyiliğin ortaya çıkarılacağı o günü sakın unutma. Dur, dur, dur biraz. Al şu altınlarını. Ne yapıyorsun reis? Yoksa sen delirdin mi? Kesin sesinizi. Sizin payınızı ben öderim. Onu serbest bırakın. Yolun açık olsun cesur yolcu. Bana dua et. Yanımda cesaretle konuştum. Beni iliklerime kadar sarstın. Artık ne yaparım, nereye giderim bilemiyorum. Gönlünü huzura kavuşturacak sıddık insanlara git. Onlarla birlikte ol. Reis neler oluyor sana? Nedir yaptıkların? Bugün yol verdiğin ikinci kervan. Biz burada kervan yolu kesen değil, yol gösteren bir kılavuzuz sanki. Anlamıyorum. Birdenbire ne oldu sana? Bırakın beni. Halimi tariften bile acizem. Dolaşmak istiyorum. Birazdan dönerim. Gönül çağlamazsan aşk Aşkın sazını ne perdeye dokun ne telinci Gönül çalamazsan aşkın sazını ne perdeye dokun ne telinci. gönül çalmasan aşkını sızanı, neferde yer don kon etlenince, eğer çekemezsen el kemesen ne diyeyim? Ne ne gülü incit Bülbülü dinle ki Gelesin coşan Karganın namesi Gelir mi hoşan Bülbülü dinle cin joşa karganan namesi gelir mi hoşam meyvası ancak sallama boşam ne afra donkun ne dalayın Duvasız sallama boşa Ne yapra dokun ne dalı inci Gel Hak'tan ayrılma Hakk'ı severse Gönüller tamir et, ehl-i Gel haktan ayrılma, hakkı sever sen Gönüller tamir et, ehl-i Hakikat şehrin yolcu değilsen Ne yolcuyu eyle ne yolu incit Hakikat şehrine yolcu değilsen ne yolcuyu eyle, ne yolu incit. Annem bana hiç yalan konuşma dedi. Allah'ın emrinden istediklerini seç al. Sonra da Müslümanım. Senin emirlerine teslim olanım. Bu yalancılık değil de nedir? Ya ol ya öl. Arafta kalma. Fuday Arafta kalma. Bacı bana. Bana yardım et. Güç ver. Gündüz yol alsaydık Fudail bizi kuş gibi avlardı. Bu sefer de soyulursak ne yaparım? Nasip olursa bu kervanın kazancıyla kızımın düğününü yapacağım. Benim de borcumun ödenmesi bu kervanın karına bağlı. Allah bizi bütün şerlerle birlikte Fudail'in şerrinden de korusun. Söylesem inanmazsın. Fudail beş vakit namazını kılıp orucunu tutan birisi. İnanmam. Emin yerlerden duydum. O nasıl namazdır ki onu kötülükten alıkoymuyor... Böylelerini hiç duymamış gibi konuşuyorsunuz. Namaz kıldığı halde Allah'ın diğer emirlerine karşı çıkanlar yok mu? Var var. Akıl alır gibi değil. Emirlerinin bir kısmını görmemezlikten gel. işine gelmeyene, aklına uymayana karşı çık. <gülüyor> Gidip sarılacaksın yakasına. Hop oh, oh, hop oh, Aron. O oh, oh, bizim yakamıza sarılmadan. Kalkalım. Belki de iyilikle bunları anlatan çıkmamıştır karşısına. Eşkıya'ya nasıl güzellikle anlatılır? Eşkıya dediğin de insan değil mi? Bakın birisi var orada koşarak gidiyor. Eyvah. Belki de Fuleyli'nin gözcüsü. Gördü bizi. Davranın. Ne oldu? Hiç harika beğenmiyorum. Ya? Ya. Arkadaşlar. Öyle arkadaşlar. Hepiniz beni can kulağıyla dinleyin. Ben artık yokum. Ne oldu reis? Bu ne demek oluyor? Adam soymakla secdeyi aynı seccade üzerinde tutmaya uğraşmaktan yorgun düştüm ben. İki olmaktan bıktım. Bıktım hesaba çekileceğimi unutturmak için aklımı oyalamaktan. Reis seni görmüyorum. Sanki vurgun yedim. Evet. Tam anlamıyla vurgun. Hani... Bir gün ipek yüklü büyük bir kervanı vururken Onlar pusu kurup bizi vurmuş Üzerimizdeki bütün paraları almışlardı O kervanın yapamadığını bir çocuk yaptı Yüreğimden vurdu beni Ardından bir yolcu Hakikati bütün çıplaklığıyla yüzüme çarptı Vurgun üstüne vurgun İstersen bir müddet istirahat et Kendine gelirsin Onu da denedim Kendime gelmek için kendimi dışarı attım Dışarı daha farklı sanki Ay ışığını yalnız bana tutmuş İşte bu adam Allah'ın mülkünde yaşayan Allah'ın verdiği rızkı beğenmeyip Allah'ın haram kıldığı kul hakkını yiyen İşte bu adam diyordu Böceklerin, kayaların, yaprakların Hayretten parmaklarını ısırdıklarını gördüm Otların rüzgarla birleşip Sağa sola sallanışını gördüm Karıncalar bile çalışıp yerken bu adam insanları soyarak yaşıyor. Vay haline diyordular. Bunu göreniniz var mı? Nereden geldiğini ve nereye gideceğini bin yıl kadar uzun bir gecede yutup eriteniniz var mı? Şimdi gidiyorum. Gittiğim yere sizi de davet ediyorum. Hiçbir yere gidemezsin. Bizi sen topladın. Bu işi senden öğrendik. Var mı öyle bırakıp kaçmak? Ya demek çömezler yolumu kesti ha? Vuruşmaya mecburuz öyleyse. Kalkın! Kalkın uyuşuk herifler! Fudahil bizi uyutup kaçmış. Ne? Kaçmış mı? Nereye gidebilir? Getirin atları acele edin! Hangi deliğe girersen gir bulup çıkarırım seni. Bakın bize doğru gelenler var. Kervana dokunmayacağız. Bir yolcu kafilesi gibi davranıp ağızlarından haber almaya çalışacağız. Dur. Uğurlar ola. Nereden böyle? Serhas'tan geliyoruz. Korkusuz bir kervansınız Fudayl'dan korkmadan güpegündüz yol alıyorsunuz Korkmayın Yol kesen Fudayl'ın bütün yolları kesildi Artık kimsenin yolunu kesemez Emniyet içinde gidin Neyi desenize kimseden korkmadan Serbestçe gidip geleceğiz Ne olmuş Boğazılı eşkıyaya Rabbim dilerse olmaz diye bir şey olur mu Peki siz nereden haber aldınız Tek başına yol alan bir yolcuya rastladık O söyledi Nasıl bir yolcuydu Endişeli biriydi, sanki acelesi vardı. Elindeki deftere bakıp bazı isimler sordu bize. Sonra hızla uzaklaştı. ...beni hatırladın değil mi? Oyun tam yüz yirmi altınimi almıştın. Şimdi elimdesin. Seni boğacağım. Dur, dur. David, sakin ol. Dur. Ellerini çek boğazımdan. Çek, Çek sana olan borcumu ödemek için geldim. Dur. <gülüyor> hamdolsun, hamdolsun. Gırtlağı sıkılıyor. Yine de hamdediyorsun. Yine de planlar kuruyorsun. Bütün planlarımı yaktın David. Allah'a hamd ediyorum... ...hakkın için boğazıma sarıldın. Eğer ömrüm olursa... ...kurtulmaya çalışacağım. Eğer bu haklarla öte dünyaya... ...gitseydim ne olurdu benim halim? Ne o? Merhamete mi yeldin mektepli harami? Evet David, evet. Aylardır haraç aldığım insanları... ...dolaşıyorum. Borcumu ödeyip hepsiyle helalleşiyorum. Yalnız... Sana ödeyecek param kalmadı. Dilersen sana çalışarak borcumu ödeyeyim. Ne iş olursa yaparım. Ya öyle mi? Dursun be <gülüyor> <gülüyor> Niye gülüyorsun? <gülüyor> Sana vereceğim iş akleba yeliyor. <gülüyor> Onda yürüyorum duramıyorum <gülüyor> Nasıl bir iş vereceksin bana? <gülüyor> Sana öyle bir iş vereceğim ki ömrün o işte bitecek, bayılacaksın bu işe. <gülüyor> Ooo bu ne keyif David... ...sırt düştüğü yatmış ne yapıyorsun burada? Ne yapayım... ...şu mezmuleliği düzelttireyim... ...bahçe yaptıttırayım dedim be... <gülüyor> Kuzum sen şaşırmışsın... ...ora düzelir mi? Görmüyor musun sanki küçük bir dağ... ...hem de bir kişiyle... ...düzeltilmez boşuna çaba... <gülüyor> düzeltilir düzeltilir canım... ...adamın çalışmasıyla baksana... Yabancı galiba... Size anlattığım beli soyan harami işte bu... Ne arıyor burada? Tomekar olmuş... ...borcunu ödemeye geldi. Ama parası yok. Mezbeleliği bahçe aline yettirmek karşılığında ödeyeceğiz. <gülüyor> Sen delirmişsin. Bari burası bitince... ...şu karşı dağları da düzelttirip... ...ova haline getir. <gülüyor> Asıl deliren o. Söylesem inanmayacaksın. Adam on mezbeleliği düzelteceğine inanıyor. Ben de nereye kadar yedecek merak ediyorum. Ona eziyet etmek hoşuma gidiyor. Altınlarımın acısını alıyorum. Hayret ediyorum... Ne oldu bu adama hiç konuşmuyor yediği bir kuru ekmek yalnız namaz için mola veriyor Sabah karanlığından akşamın karanlığına kadar hep bu gayretle çalışıyor ve Ne o şimdiden acımaya başladın adama He acımıyorum hayret ediyorum be Aman dikkat et hayretin hayranına dönüşmesin uzaktır ondan ne de olsa Müslüman Borcumu ödemeden ölürsem nasıl gelirim huzuruna? Ey merhameti sonsuz Rabbim! Buranın dümdüz olduğunu görmeyi nasip et bana. Düşmüşüm elden ayağa Şah-ı Sultanım medet Düşmüşüm elden ayağa Şah-u sultanım medet Dertliyim geldim kapına Derde dermanım medet Dertliyim geldim kapına Derde dermanım medet sen dedir mi sana ferman insucan Sen dedir mi sana ferman insucan Yeryüzünü tuttu devler yüce Allah. Yer yüzünü tuttu derler yüce Allah'ım maddet. Fink ruzik birdir her gönlümün elen Fikr-ü zikridir hemişe Gönlümün eğlencesi Kimse yar olmaz bana Yüce Allah'ım medet Kimse yar olmaz bana İyi. Namazın bitti mi ey harabi Evet bitti Söylesene Bunca yıl havadan para kazanmış biri için Çalışmaz zor değil mi Zor Bundan sonra bana kolay iş hiç yok Bu koca mezmirliliği düzeltmeye Ömrünün yeteceğini mi zannedersin Onu ancak Allah bilir Borcumu ödeme yolunda Ölürsem Allah'ın rahmetini umarım Borçlarının hepsini Ödedin mi Evet <gülüyor> Desene defter tutman işe yaradı. Evet. Merak ettim. Ne oldu da böyle birdenbire insafa eğildin? Ne olmadı ki? Gözümüzü tek noktaya dikmediğimiz zaman her şey bir işaret, her işaret Allah'a ulaştıran bir yoldur. Küçük zamanlardan, küçük paralardan kurtaran kapıyı bir çocuk araladı bana. Çocuk mu? Bir çocuk. Ve arkasından gelenler arafta kalma dediler. Ortada durma. Ya Rabbini hakkıyla tanı ya da cehennem ateşine dayanacak bir güç elde et. Ateşe kimse dayanamaz be. İşte o yüzden sapmadan saplantıdan kurtulup terbe ettim. Hak sahiplerini haklarını iade ettim. Pekala biz Yahudileri de saplantıda mı yoruyorsun? Hz. Musa ve onun döneminde yaşayıp ona tabi olan kurtulmuştur. Ondan sonra gelenler Tevrat'ı arzuları doğrultusunda değiştirdiler. E bunu nereden biliyorsun? Tevrat ve İncil Hz. Muhammed'in geleceğini bildirir. Sadık olanlar, hakikatin yolunda hiçbir engel tanımayanlar bunu bulmak zorundadır. Allah bütün insanları kendine kulluk etsinler diye yarattı. E, Yahudi ırkının üstün olmadığını mı söylüyorsun yani? Bir insan ırkı, rengi, cinsiyeti ne olursa olsun tövbe edip İslam'ı kabul ederse Müslüman olur. Fakat sizin dininizden Yahudi bir anneden doğmadan Yahudi olamaz. Dininize giremez. E, o ne? Sen anneni kendin mi seçtin? E, hayır. Allah insanı çalışarak elde edemeyeceği vasıflardan imtihan etse zulüm olmaz mı? Allah hiç zulmeden Peki sen Hazreti Musa'ya inanıyor musun? Tabi Hazreti Musa gibi diğer peygamberlere de inanıyorum. Neyse ben vakit kaybetmeden çalışmaya başlayayım. ken gitmek nereden çıktı hoca talebe ne güzel geçinip gidiyorduk <gülüyor> ne hoca sebti rahman ben önünde diş çökecek hoca aramaya çıkıyorum tabii beni burada yalnız bırakarak üzülme abdurrahman sevenler beraberdir İçimde volkanlar kaynıyor halüze yaşamak zordur güzellikleri ilimle ve amelle güçlendirmek gerekir yolun ne tarafa Önce Abdülvahit Zeyd'e gitmek istiyorum. Adamlar her yerde seni arıyor. Böyle yapayalnız gidemezsin. Yolunu keserler. Nasipse karşılaşırız. O zaman bakalım kim kimin yolunu keser. İnan Fudayl. Hiç böyle sarsılmadım. Hatta İslam'ı seçtiğim için... ...kavvimin benimle alay ettikleri günler bile... ...hiç zor gelmemişti bana. Yolum düştükçe uğrayacağım sana. Ben de sana yaptığım bahçenin meyvelerinden ikram ederim. Yaptığım bunca işkenceden sonra hakkını helal et Fuday. yapma Abdurrahman. Mektep ve haram yağlatacaksın. Helal olsun. Yolun açık olsun. Ardında bahçeler ve güller bırakan adam. Yolun açık olsun. İşte... ...böyle bir hikayesi var Fudayl'a. Demek o Fudayl... ...bu Fudayl. İnsan... ...ne oldum dememeli... ...ne olacağım demeli. Bir zamanlar Fudayl'i yakalatmak için... ...yollara adamlar düşürürken... ...bugün sohbetinden istifade etmek için... ...biz yollardayız. Azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz efendim. Fudayl... ...gezmedik yer bırakmadı. İmam-ı Azam... Sufyan-ı Servi. Abdülvahid bin Zeyd'in sohbetlerinde bulundu. Kendini buluncaya dek... ...uzak yakın demeden mesafeleri aşıp geçti. Yolumuz daha çok mu? Geldik şu kulübete. Bu küçük kulübede mi oturuyor? Evet. Talebeleriyle Kur'an okuyor. Rahatsız etmeyin. Kur'an bitene kadar buradan dinleyelim. كل الثمرات مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار فيها أنهار من ماء غير آسد وأنهار Kim o? Kim o? Halife Harun Reşit. Halifenin burada ne işi var? Ee, selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Nasılsınız efendim? Allah'a hamdolsun. Bu eller... Bu eller ateşten kurtulursa güzeldir. Halife Abdülaziz, oğlu Abdullah'la Muhammed'e şöyle demişti. Ey evlatlarım! Halifeliği mihnet bildim. Nimet bilseydim, hüsrana uğrardım. Büyüklerden biri bana ahirette azaptan emin olmak istiyorsan, Müslümanların yaşlılarını baban gibi, yaşıtlarını kardeşin gibi, küçüklerini çocuğun gibi tut dedi. Ben hep buna dikkat ettim. Ey Harun, hiç unutma ki sen rahat yaşarken hanesinde aç yatanın elleri kıyamette yakanda olacaktır. Ben de bir insanım efendim. Bu ateşten gömlek bize verildi. Hata etmemek mümkün mü? Dünya rağbeti ahirete baskın çıkıyor. Kalbin katılaşmış göz pınarın akmıyorsa... Hata yapman kolay, anlaman zor demektir. Ne yapmalıyım? Hesaba çekilmeden önce, her gece yatağına uzandığında kendini hesaba çek. O gün yaptıkların kimi hoşnut etmiştir? Dünya çok yüzlü bir sır yumağıdır. Nasıl bir sır yumağı? Seni Rabbinden ayıran her şey senin dünyandır. Onunla savaşacaksın. Hep sen galip gelmelisin. ''Yaptığın her iş Allah'ı hoşnut etmeli.'' ''Beni ihya ettiniz. Bu bir kese altını kabul buyurun. Helal akçedir.'' ''Ey Harun! Öğütlerim sana hiç tesir etmemiş. Daha buradan çıkmadan zulmetmeye başladın.'' ''Nasıl zulüm efendim?'' ''Ben senin için kurtuluş diliyorum. Sen beni belaya koymak istiyorsun. Bu zulüm değil midir? İhtiyacı olana tasadduk diyorum.'' Sen ihtiyacı olmayana veriyorsun. İyi bak Nedim. İşte ahiret sultanı. Altınları ancak onlar böyle fırlatır. Bizi affet sultanım. Ve duadan unutma. Zemzem bu da e, tabii, tabii. Bonca yıldır ah, Beraberdik Şimdi beni terk mi ediyorsun ah, ah, ah. Ya Rabbi Senin nimetlerin yanında Şükrüm ve Avelimin azlığından Utanarak Senin rahmetine güvenerek meleği, Ölüm, inkarcıların bile inkar edemediği hakikat, ebediyete açılan kapı, pişmanlıkların fayda etmeyeceği alimin başlangıcı. İşte bütün bir vücut, gözler, dudaklar, ayaklar, hepsi yerinde. Ama fudail yok. Tanır mıydınız onu? Tanımaz olur muyum? Beraber yol keserdik. Sonra önce onun yolu kesildi. Ardından onu yakalayıp döndürmek için aramaya koyulduk. Bulduk da bulduğumuzda yine o galip çıktı. Hepimizi dağlardan indirip o dost doğru yola hazırladı. Birlikte öğrenmeye, öğrenip yaşamaya koyulduk. Fakat ona yetişmek ne mümkün. Gayret dolu, mutlaki bir hayatın sonunda... Böyle gitti dostuna. Ne güzel ölüm. Hacerü'l-Esved'i öperek tevbeler edip Kâbe'de Allah'ın evinde Allah'a gitmek. İnsan nasıl yaşarsa öyle ölür. Nasıl ölürse öyle dirilir. Allahümme <gülüyor>